Euzubillahirrahmanirrahim ve Elhamdülillahi Rabbul Alemin ve Salatu ve Salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama بعد, şimdi bugünkü dersimizde inşallah imanın şubelerinin sayısı meselesine geçeceğiz. Buyur Efe İmanın şubelerinin sayısı Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan cübat edilmiştir. İman 70 küsur ya da 60 küsur şubedir. İmanın en alt seviyesi yoldan eziyet verecek şeylere iddianmektir. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi e, bu hadis-i serif Peygamber aleyhissalatü vesselam burada imanın tek bir parçadan olmadığını imanın şubelerden oluştuğunu bize bildiriyor. Öyle değil mi? Zaten amel imandan olduğu için, amel de bölüm bölüm olduğu için, şube şube olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada amellerin, imanın şube şube olduğunu, tek bir şube olmadığını bize bildiriyor. Şimdi e, ya 60 veya 70 küsur şubedir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 60 veya 70 küsur şubedir dediğinden dolayı ee, imanın şubeleri bazı alimlere göre gerçekten 60 veya 70 kişi şubesi vardır. Hatta belki bu şeyinizi okursanız eğer e, mütercime düştüğü dipnotu okursanız eğer e, i̇bn Hibban ve başka alimlerin oturup bunları saymaya çalıştığı veya işte Beyhaki ı şuhab, -ül, şuhab -ül İman'da oturup bunları saymaya çalışmıştır. Bazı alimler de Arap lugatında sayı çokluğu gösterir demişler. Yani e, Arap lugatında bazı özellikle 60 ve 70 ve katları mübalağa için kullanıldığından dolayı imanın 60 veya 70 şubesi yoktur demişler. İmanın şubesi çoktur. Peygamberimiz mübalağayı ifade edebilmek için Arapçada bir üslup kullanmıştır. E şey demiştir, 60 veya 70 küsur şubedir. Yoksa 60 veya 70 tane şubesi kasıt edilmemiştir diye. Bazı halimler de böyle görüş bildirmişler. Şimdi e, demek ki karşımızda ne var? Karşımızda genel olarak imanın şubelerine karşı bir, İmanın şubelerini zahiri bir şekilde anlayıp onu saymaya çalışanlar. iki e, bunu böyle kabul etmeyip de işte e, imanın şubelerinden sayıyla belirtilmesindeki kasıt çokluğu ve mübalağayı ifade etmektir diyen alimler vardır. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imanın şubelerini zikrettikten sonra tabi اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا En faziletlisi, başka bir rivayette اَعْلَٰهَا diyor. En üstü, yani en yücesi Kelime-i Tevhid'dir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O da La İlahe illallah'tır. Zaten biz daha önce de dediğimiz gibi imanın nasıl ki e, iman, e, İslam beş şey üzerine bina edilmişse ve ilk iki kelime-i kelime-i yerine gelmeden diğer binalar yani namaz olur, zekat kabul olmuyorsa Aynı şekilde iman da böyledir. İmanın birinci ve en üst şubesi la ilahe illallah'tır. Diğer şubelerinin yani kalan şubelerinin insandan kabul olunabilmesi için birinci şube olan la ilahe illallah'ın önce Allah azze ve celle tarafından kabul edilmesi lazımdır. Bu da neyle olur? Kişinin la ilahe illallah'ın hakkını, şartlarını gözeterek ve onu bozacak unsurlardan uzak durarak la ilahe illallah insanları ne yapılır? Kabul edilir. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir en üstten örnek veriyor, bir de en altlarda olan birinden örnek veriyor. O da nedir? O da e, yoldan eziyet verici şeyleri gidermektir. Daha de dediğimiz gibi İslam dini tevhide önem verdiği gibi, tevhidi imandan zikrettiği gibi aynı zamanda sosyal e, düzen dediğimiz insanların düzenle de İslam dini o kadar ehemmiyet veriyor. Yani yoldan geçen, bir yolda insanlara eziyet veren bir maddeyi kaldırmak. Belki birçoğumuza göre bu çok basit gelebilir. Yani yoldan yolda eziyet verecek maddeyi kaldırsak ne olacak, kaldırmasak ne olacak? Arabaların geçtiği yoldan bulunan bir taşı kaldırsak ne olacak, kaldırmasak ne olacak? Fakat böyle değildir. Neden? Çünkü bunu da Allah Azze ve Celle imanın şubelerinden saymıştır. İmanın şubelerinden saydığı için dildendir. Dinden olması hasebiyle de kişilere eziyet verecek şeyleri yoldan gidermek de nedir? Ee, aynı zamanda imandandır ve dindendir. Şimdi İslam, sosyal düzene sadece işte yoldan eziyet verici şeyleri kaldırın demekle sosyal düzene katkıda bulunmuyor. Aynı zamanda yollara eziyet verici şeyler yapmayın diyor. Mesela hal dersinde ne gördük? Üç lanetlik şeyden, lanete sebebiyet veren üç şeyden sakının diyor Peygamberimiz. İnsanın... Su yollarına, işlek yollara yani gölgeliklere ve insanların çok kullandıkla kullandıkları yerlere küçük ve büyük abdest yapmasını Peygamber vesselam ne yapıyordu? Nehyediyordu. Bundan dolayı mümin kimdir? Zaten diğer insanların hem elinden hem dilinden emin olduğu insandır. Elinden emin olmak ne demektir? İnsanın eliyle insanlara eziyet verici şeyleri yapmaması demektir. Yani İslam başlangıç olarak Müslümanın insanlara eziyet etmesini engelliyor. Bu ve benzeri hadis ve ayetlerle. Daha sonra da ne yapıyor? Daha sonra da var olan eziyetleri Müslümanın gidermesini Müslümandan istiyor. İmandan olmasının yanından yani bu tür işte sosyal düzene etki edecek şeyler. Aynı zamanda davet içinde, davet aşamasında olan Müslümanların da halk gözünde davetlerinin daha kabul edilebilmesi için bu tür noktalara ne yapmaları lazımdır? Dikkat etmeleri lazımdır. Şimdi bir de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki e, haya da imandandır e, aynı zamanda. Şimdi bir sonraki e, rivayette ise Peygamber aleyhissalatü vesselam yine hayadan bahsediyor. Ondan dolayı ne yapalım? Hayayı orada anlatmaya çalışalım. Şimdi bu hadiste arkadaşlar ee, yani elimizde bulunan bu hadiste Peygamber imanın şube şube olduğunu söylediğinden dolayı bizim önümüzden şunu anlıyoruz. Demek ki iman bir bütün olmaktan ziyade bölüm bölümdür. Yani bazısı vardır ki işte ne gibi? La ilahe illallah gibi kendisi olmadığı zaman din olabiliyor. Bazısı vardır ki oldu mu iyidir fakat olmadı mı insanı dinden çıkarmaz. Ne gibi? Haya gibi. Bazısı da vardır. Olsa veya olmasa Müslümana bir zararı yoktur. Ne gibi? Yoldan eziyet verici şeyleri gidermek gibi. İşte imanın böyle kısım kısım, şube şube olmasından dolayı alimler daha toplayıcı bir şekilde demişlerdir ki iman üç kısma ayrılır. Asli iman, vacip olan iman, bir de müstehap olan iman. İman üç kısma ayrılır. Asli iman, vacip olan iman, bir de müstehap olan iman. Asli iman nedir? kişinin kendisiyle Müslüman olduğu imana asli iman diyoruz. Bu imana ne dahildir? Allah'ın fiiline küfür dediği veyahut da terk edildiği zaman insanın küfre girdiğini söylediği her şey asli imana dahildir. Yani kişinin İslam'ının kendisine bağlı olduğu imana asli iman diyoruz. Asli iman ee, ne gibi? Tağut'u inkar etmek gibi. Asli iman ne gibi? Ee, namazın terki gibi. Asli iman ne gibi? Zekatın terki gibi. ve asli iman ne gibi? Allah Resulü'ne mesela sövmemek gibi. Allah Resulü'nü sevmek gibi. Bunlar asli imandandır. Kişi bunlarla zarar verdiği zaman Allah'ın yap dediğini yapmadı ve yapma dediğini yaptığı zaman kişi kendi imanına zarar verir ve iman dairesinden çıkar. İkincisi vacip olan imandır. Kişinin... Ee, sorgusuz cennete gidebilmesi için veyahut da başlangıç olarak cennete gidebilmesi için gerekli olan imandır. Yani tevhid ehli olduktan sonra kişinin farzları yerine getirip haramlardan sakınması da nedir? Haramlardan sakınması da vacip olan imana dahildir. Bir de müstahap olan iman vardır. Müstahap olan iman da ee, kişiyi şey yapmayan ne yani başlangıç olarak cennete sokan ne de İslam onun İslam'ının kendisine bağlı olduğu iki kısımda değildir. Var olduğu zaman insanın kemale ulaştığı, insanın derecesinin dünyada ve ahirette daha yüceldiği iman kısmına da ne diyoruz? Müstahap olan iman diyoruz. Bunun bir delili de nedir? Kitaplarda görürsünüz bu ayrımı. Bu hadis-i şeriftir. Yani iman şube şubedir. La ilahe illallahla Yerden bir şey, e, eziyet verici maddeleri gidermek aynı seviyede olması mümkün müdür? Aynı seviyede olması mümkün değildir. Aynı zamanda asli iman da ve müstahap iman veya asli iman vacip imanın da aynı seviyede olması mümkün değildir. Bu şekilde imanın şubelerinin girdiği bölümleri başlıklar altında alimlerimiz ne yapmışlardır? Toplamışlardır. Demek ki kaç tane e, şey varmış e, iman bölümü 3 tane asli. Aslı iman kişinin kendisiyle e, cennete girebildiği e, Müslüman olabildiği imandır. Vacip e, olan iman kişinin e, onları yerine getirerek cennete girdiği imandır. Hı. E, Mustafa olan iman kişinin kemal seviyesine ulaştığı ulaştığı imandır öyle değil mi? Şimdi diğer rivayeti de oku bakayım. Evet. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Haya ancak iyilik getirir. Şimdi bir önceki e, rivayette biz dedi ki e, peygamberimiz diyor Haya da imandandır. <gülüyor> Burada da peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Haya sadece e, hayır getirir ancak iyilik getirir insana diyor. Başka bir rivayette de peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki el haya ukulluhu khayrun. Hayanın hepsi hayırlıdır. Yani hayada kötü bir şey yoktur. İnsan hayalı olursa eğer, insanın hayası nedir? İnsanın hayası, hepsi insan için hayırlıdır. Şimdi yani hayal imandandır. Bir önceki hadis hayal imandan. Burada da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, hayanın böyle olduğunu söylüyor. Başka bir rivayette Ensari'nin biri kardeşine kızıyor. Yani çok hayalı olan e, bir kardeşi var ve bu hayası herhalde onu bazı şeylerden men ediyor. Ensari de kendi kardeşini fırçalıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manzarayı görünce Ensarinin şeyi fırçalamasını diyor ki El-Haya'u Minel İman Haya imandandır diyor. Yani Haya kötü bir şey değildir. Adamı Haya'dan dolayı ne yapma? Adamı Haya'dan dolayı fırçalama demek istiyor Peygamberimiz. Şimdi Haya nedir? Haya'nın aslı utanmaktır. Tabi Haya'nın kullanıldığı yer örfte genel olsa da şeriat dilinde Haya'nın kullanıldığı yer kişinin Rabbinden utanıp hayır işlerini yerine getirmesi ve Allah'ın nehy ettiklerinden uzak durması demektir. Haya'nın kelime manası, şeriatta veya şeriatta kullanım manası budur. Normal lügatta hayattan geldiğini söyleyenler var, dirilmeden geldiğini, dirilme manasında olduğunu söyleyenler var. Ama genel örfte yaygın olan kullanımda haya, kişinin utanması demektir. İster insanlardan olsun, ister genel utanmaya, ne diyoruz, çekingenliğe veya utanmaktan ziyade hayalı insan denildiği zaman çekingen olan insana genelde söyleniyor. Fakat şeriatta da kişinin Rabbinden utanarak hayır işlerinde acele etmesi veya hayır işlerini yerine getirmesi ve ne yapmasıdır? Yasaklanan şeylerden de kişinin uzak durması demektir. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselamın hepsi hayırdır demiş olduğu haya budur. Yani tanımını bizim yaptığımız hayadır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın işte... E, haya imandandır dedi. haya hayırdan başka bir şey, iyilikten başka bir şey getirmez dedi. hayanın hepsi hayırdır dediği bizim tanımını yaptığımız bu hayadır. Yoksa mesela diyelim bazı insanlar vardır, İşte toplum arasında kullanılan haya dediğimiz şey onları emri bil maruf yapmaktan alıkoyar. İşte onları insanların hatalarını düzeltmekten alıkoyar. Niye? Çünkü çekingendirler. İşte onları mesela hakkı sorup öğrenmekten alıkoyar. Niye? Çünkü utangaçtırlar. Her şeyi her yerde ne yapamazlar? Soramazlar. Veya onları İslam mesela cesurluğa teşvik eder. Bunların utangaçlığı hayaları bunları pısırıklığa iter. Kendi haklarını arayamazlar mesela. E şimdi bu dikkat ederseniz hep şeriatın emrettiği şeylerden insanı alıkoyuyor. E nasıl olur öbür taraftan Peygamberimiz? Hayanın hepsi hayırdır diyor. Hayanın ancak iyilik getirir diyor. Ne Nasıl bir cevap veririz biz buna? İmam Nebevi'nin dediği gibi biz de deriz ki bu nedir? İslam'ın emrettiği haya bu değildir. Bunun adı korkaklıktır, pısırıklıktır, çekilmeyenliktir, acziyettir. İslam bunlara bu tür isimler veriyor. Yani acizlik, korkaklık, ondan sonra pısırıklık. Yoksa bunun adı haya değildir. Hangi hayadır Peygamberimizin kastettiği haya? Yani her şeyi hayır olan haya. Bizim kastettiğimiz yani manasını yaptığımız insanı Rabbinden utandırıp hayır işlerine teşvik eden ve haramlardan insanı alıkoyan hayadır. Yoksa emri bil maruf Allah Azze ve Celle'nin bir emridir. Eğer kişi emri bil marufu yapamıyorsa bu hayadan değildir. Çünkü haya Rabbinden utanıp emri bil marufu yerine getirmeyi ve aynı zamanda da kötülüklerden de insanları sakındırmayı, insanı teşvik etmesi lazım. Ama eğer bu böyle değilse demek ki bu ne değildir? Bu haya kesinlikle İslam'dan değildir. Zaten e, mesela Bukhari muallak olarak mücahitten şunu rivayet ediyor. Diyor ki ilmi hayalı ve mütekebbir olan insan öğrenemez. Yani ne hayalı olan ne mütekebbir olan şey öğrenemez. Başka kitapları açın bakın. İlim talebesinin edeplerini anlatırken alimler işte bir hayalı olması. Yani ilim talebesinin mesela hocasına karşı hayalı olması, sesini yükseltmemesi ve benzeri şeyler sayıyorlar. Şimdi nasıl bunun arasındaki bağlantıyı kuracağız? Alimlerin ilim talebesinin edebinde bahsetmiş oldukları haya, şer'i manada kullanılan hayadır. Yani mesela öyle bir haya ki kendi üzerine düşen ödevleri yerine getirmesi, hocasına karşı saygıda bulunması, hocasının söylediklerini harfi yerine getirmesi, aynı zamanda ilmin onu amele teşvik etmesi, bu şeriat manasındaki hayadır. Mücahid'in kastettiği haya, yani i̇bn Abbas'ın talebesi olan Mücahid'in, hayalı olan adam e, ilim öğrenemez demiş olduğu haya, bu hangi hayadır? Bu haya da e, kişiyi utangaçlığından dolayı, ama şimdi soru sorarsam bilmiyor derler gibi, yani bu şekilde olan haya ve kibirdir. Yoksa haktan olan haya ve kibir değildir. Ondan dolayı demek ki ne diyoruz? E, övülen haya, Şeriatta bizim manasını kullandığımız haya'dır. Ay veya şöyle bir açıklama da yapabiliriz. Yani İmam Nevevi'nin yaptığı açıklamadan ziyade veya İbn Salah'ın yaptığı açıklamadan ne ziyade. Şimdi haya insanda bulunan bir huydur. Haya insanda bulunan bir e, duygudur. Her işte olduğu gibi bunun da ifratı ve tefriti vardır. Her işin en hayırlısı vasat olanıdır. Öyle değil mi? Bir de e, en zararlı olanı da kişinin kendinde bulunan duygularda ifrat ve tefrite gitmesidir. Mesela diyelim sinir meselesini düşünün. Şimdi sinir aslında kötü bir şeydir. Peygamberimiz insanlara kızmamaları gerektiğini, e, sahabe bütün şerrin kızmada olduğunu, aynı zamanda e, Peygamberimiz kızan insanlara kızgınlıklarını giderici bir takım mesela e, şeyler zikrediyor. İşte Abdesttir, uzanmadır, oturmadır, kalkıp meclis değiştirmedir, eûzu besmele çekmedir. Ama öbür taraftan bakıyoruz, Allah Azze ve Celle de bizden kızgınlığı talep ediyor. Yani kafirlere karşı mesela kızgınlığı talep ediyor. Veya kafirlere karşı kızgınlığı Allah Azze ve Celle övüyor veya bize örnek olarak gösteriyor kafirlere kızmayı. Şimdi biz ne diyoruz? Diyoruz ki, kızgınlık bir duygudur, insanda bundan bir haslettir. Eğer insan bunu vasat bir şekilde yerli yerinde kullanırsa bundan ecir alır. Fakat insan diyelim bunda ifrat veya tefride giderse birçoğumuzun yaptığı gibi o zaman ne olur? Kişi bundan istifade edemez. Kişinin başına bu duygu bela olur. Haya da aynı böyledir. Yani insanda var olan bir duygudur. Eğer haya insanda ifrata götürürse insanı yani böyle işte hiç hakkı soramıyor, hakkı öğrenemiyor, güzel şeylerden hep çekiniyor. Bu nedir? Hayada ifrat olmuş olur. Aynı zamanda insan da basitlik yaparsa yani biraz da hayasız olursa, ar damarı yırtılırsa İnsan biraz perdesiz olursa Bu insanda nedir bu insanda o zaman e, Hayata tefrite gitmiş demektir Bu ikisi de nedir bu ikisi de kötüdür Ne yapmak lazım Aynı kızgınlıkta söylediğimiz gibi Kişinin hayada da vasat olması lazım ki hayadan faydalanabilsin Bunun yanında e, Mesela diyelim ki arkadaşlar İslam burada yazar bir tane şey vermiş e, Burada yazar bir tane Tirmisi'den rivayet vermiş Bu rivayet hasen bir rivayet yani ben baktım rivayete. Rivayet Hasan bir rivayet. O da Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'tan hakkıyla haya ediniz diyor. Yani şimdi hayanın niye hayırlıdır bunu zikrettikten sonra bu defa İslam'da haya nasıl olur? Veya imandan olan haya nedir? Allah bizden nasıl haya talep ediyor? Peygamberimiz diyor ki Allah'tan hakkıyla korkunuz diyor. Sahabe de diyor ki biz zaten hayalıyız ya Resulallah diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki bu haya şekli sizin anladığınız haya gibi değildir. Ve nedir haya? Karnını ve karnının içerisine aldığın organları her türlü günah ve haramlardan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti isteyen kimse dünya susunu bırakır. İşte kim bu şekilde davranırsa Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatü vesselam, da bir saniye tercümede bir eksiklik var. أن تحفظ رأسه ve وعى. Yazıyor mu? Yazıyor, tercüme. He, baş ve başta bulunan organlarla değil mi? Tamam. Şimdi burada bu rivayeti hasen olarak kabul ettiğimiz zaman biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Hasan hadis kendisiyle ihticaz yapılma yönünden sahih hadis gibidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın bizden istediği şeyi öğret bize öğretiyor. Ee, hayanın nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Allah'tan hakkıyla haya edin denildiği zaman sahabe de diyor ki biz zaten hayalıyız ya Allah. Peygamberimiz ne diyor? Başı ve başta bulunan organları, karnı ve karnında bulunan organları ne yapmandır? Ee, günah ve haramlardan korumaktır diyor Peygamberimiz. Şimdi daha önce de biz dediğimiz gibi peygamberimiz diyor ya ''Buistu bi cevami'in kelimesi'' ''Ben sözün özüyle gönderedim.'' Aslında belki sayfalarca zikredilebilecek şeyi, sayfalarca zikredilebilecek meseleyi Peygamber aleyhissalatu vesselam iki tane cümleye sıktı Başı ve baştaki organları, karnı ve karnın içindeki organları ne yapmandır? Karnı ve karnın içindeki organları haramlardan ve kötülüklerden korumaktır. Aslında bu insanın Rabbine karşı olan davranışlarında hem Taatlerde hem masiyetlerde. Esas olan iki yer neresidir? Esas olan iki yer insanın kafasıyla insanın karnıdır. Kafaya gelince göz, e, kulak ve ağız kişinin kendisiyle en çok günah işlediği veyahut da kendisiyle en çok hayır işlediği bölümler insanın bu, bu bölümleridir. Yani mesela göz, peygamberimiz öyle gözün zinası vardır misal. Zaten göz insanın büyük zinaya düşmesinde en etkili olan nedir? Gözdür. Göz önce harama bakış ata ata kalpte şehvet tohumlarını eker. Daha sonra o kalp şehvete karşı veya kadına karşı zinaya karşı meyildar olduğu zaman artık ne yapamaz insanın kendi insan kendisi o kalbe de engel olamaz. Niye? Çünkü zamanında kalbe o şehvete zehirli oklarını gözle ne yapmıştır, gözle göndermiştir. Dil zaten insanın dünyası ve ahiretin en çok kendisine bağlı olduğu yer nedir? En çok kendisine bağlı olduğu yer dildir. İslam için kullanıldığı zaman, emri bil ma'ruf için kullanıldığı zaman kişi en hayırlı ümmet yaparken gıybet, yalan ve benzeri veya küfre küfre çağırmada kullanıldığı zaman kişiyi esfer-i safiline, aşağıların daha aşağısına hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşürüyor. Allah'ı zikrettiği zaman dil Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve övdüğü insanlardan kılarken Allah Azze ve Celle'nin zikrinden gafil olduğu zaman Allah hayvan bilek işte onlar hayvandan daha aşağıdırlar diyor. Yani Dil insanın bir nevi av aracı gibi bir şeydir. Eğer insan bu dili yerinde kullanırsa, Gazali'nin dediği gibi cennet hurilerini bu dille avlayabilir. Yok eğer insan bunu yerinde kullanamazsa, yanlış yerlerde kullanırsa, çok hareket ettiğinden dolayı kişiyi ne yapabilir? Cehennemde 70 mevsim boyunca kullanmış olduğu bir kelimeyle dahi olsa 70 mevsim kişiyi cehennemde ne yapabilir? Cehennemde yuvarlayabilir. hakeza nedir? Kulaktır. Kulak da aynı zamanda kalp Ile arasında ciddi bir bağlantı vardır. Eğer insan kulağı işte diyelim Kur'an-ı Kerim dinlemede, hayır sohbetleri dinlemede, ilim meclislerinde ilim dinlemede, emir bil maruf dinlemede kullanırsa bu kalbine yapacaktır nurlandıracaktır. Bütün salih ameller gibi. Yok insan bunu gıybet, yalan, çok konuşulan, çok şaka yapılan ortamlarda sürekli istihdam ederse, müziktir, şarkıdır gibi şeylerde istihdam ederse eğer insan o zaman da kalbine ne yapacaktır? Karartacaktır. Karın ve karın içindekiler insanın haramları yemesi. Öyle değil mi? İnsanın işte aynı zamanda cinsel huzurları da karın, yani kim, alimlere göre karın bölgesiyle e, bağlantılıdır. İnsanın cinsel huzurunu haramdan e, koruması. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam şu bölgeyle şu cinsel organın bulunduğu bölgeyi bana garanti edene ben de cenneti garanti ediyorum diyor. Yani ikisi en çok insanın hayır ve e, şer yaptığı bölgeler olduğundan dolayı aynı zamanda karın içinde böyle bir hadis söylüyor Peygamberimiz. Nedir? E, i̇nsan bunları eğer muhafaza ederse bu Allah'tan hakkıyla korkmak nedir? Allah'tan hakkıyla haya etmek işte budur. O zaman neye geldi bu hadiste? Allah'tan hakkıyla haya edin bizim tanımını yaptığımız manaya geldi. Yani Allah'tan utanıp insanın hayır işlerini yerine getirmesi ve haramlardan kendisini ne yapmasıdır? Sakındırmasıdır. Bu da nedir? Bu şekilde bu da bu hadisten anlaşılır. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam haya için insanın daima ölümü ve çürümeyi hatırlayıp insanın dünya süslerinden ne yapmasıdır? İnsanın dünya süslerini de terk etmesidir diyor. Ya demek ki bu da nedir arkadaşlar? E bakın bu da insanın Allah'tan hakkıyla hayaya götüren sebeplerden birileridir. Yani yukarıdakiler hakkıyla haya etmektir. Hadisin sonundaki de İnsanın nasıl Allah'tan haya edeceğini gösterir. Madem hayanın hepsi hayırdır, madem hayanın hepsi imandandır, madem haya ancak iyilik getirir, o zaman ne yapmak lazım? Nasıl hayalı olacağımızı da öğrenmek lazım. Haya bazen insanın fıtratında yaratıldığı gibi aynı zamanda Allah ve Resulü bizden hayayı talep ettiğinden dolayı insanın fıtratında olmasa dahi insan kendi kesbiyle, kendi uğraşıyla ne yapabilir? Hayalı olmayı elde edebilir. Tamam bazı insanların fıtratlarında bazı insanların yetiştikleri çevreden dolayı aşırı hayalı olabiliyorlar mesela veya çekingen olabiliyorlar. Tabi bunu İslam'da kullandıklarında bundan faydalar elde edebiliyorlar. Ama bazılarının fıtratında var diye e, bu bizim elimizde olmayacak diye bir kayda yok. Çünkü Allah Azze ve Celle bizden bunu istiyorsa Resulullah'tan hakkıyla hakıyla edin diyorsa eğer demek ki insan çalışarak da bunu ne yapabilir? Elde edebilir. Yani sürekli ölümü düşünmek Dünya süslerinden vazgeçmek, züntle idare etmek, fazla lükse dalmamak demek ki insana ne yapandır? İnsana hayayı kazandıran etkenlerdendir. Aynı zamanda burada zikredilenlerin dışında genelde insana hayasını yırtan şeyler 2-3 tane madde var. Genelde böyle insanı hayalı olmaktan çıkaran 2-3 tane. Birincisi çok şaka yapmak. Çok şaka yapan insan zamanla bu şakalar insana ne yapıyor? İnsanın hayasını şey yapıyor, insanın hayasına engel oluyor. E, muhabbetlerde, cinsel içerikli muhabbetler yapmak. Şakalarda veya e, muhabbetlerde, ima yoluyla veya sarahaten açık bir şekilde kişinin ne yapmasıdır? Kişinin cinsel içerikli, işte e, müstehcen e, şeyler yapması, insanın hayasını düşürüyor. Aynı zamanda e, hakla değil de batırla çok iştigal etmek. Yani insanın işte gözünü Kulağını, ondan sonra kalbini, gizli ortamlarda özellikle, tek olduğu zamanlarda batırla çok iştigal etmesi de kişinin hayatını ne yapıyor? Allah'la arasındaki perdeyi, insanlarla arasındaki perdeyi kaldırınca kişinin oluyor? Kişi kendi hayatında bu noktada zarar etmiş oluyor. Buyur Efe, devam edelim. İslam'ın en özgü tanımı. Fiyan bin Abdullah es-Sekafi radiyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, onu senden sonra hiç kimseye sormayayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a iman ettim de, sonra da dost doğru ol. Adamın biri gelip Peygamber aleyhissalatu vesselama, sahabenin biri bana öyle bir şey söyle ki, Ya Resulullah diyor, daha İslam hakkında, daha başkasına soru sormayayım. Yani öyle bir şey istiyor ki peygamberimizden onu yaptığı zaman yani o e, tavsiyeyi veya o sözü yerine getirdiği zaman İslam'ın hepsini yaşamış olsun kişi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ne diyor? E, de ki Allah'a iman ettim daha sonra da ne olur? Mustaqimu. Dost doğru yani ol diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi demek ki Allah azze ve celle bizden iman etmeyi talep ettiği gibi iman ettikten sonra dost doğru olmayı da talep ediyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kendisi övülen insanlar kimdendir? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا sümme اللّٰهُمْ sümme اِسْتَقَامُوا Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikamet üzere olanlardır diyor Allah Azze ve Celle. Yine mesela başka bir ayet-i Allah Peygamber'e diyor ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Hatta i̇bn Abbas ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en ağır gelen ayet de bu ayeti diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Arkadaşları diyor kendisine Ya Resulallah senin saçlarında Beyazın hızlandığını gördük veya niye bu kadar erken Yaşlandın dedikleri zaman Beni Hud ve Hud'un kardeşleri Yaşlattı diyor Peygamberimiz Hud ve Hud'un kardeşlerinden kasıt nedir? Tabi eğer kısa sahihse Ben tam hatırlamıyorum kısa'nın derecesini Eğer bu kısa ise Hud ve Hud'un kardeşlerinden kasıt nedir? Hud ve Hud'un kardeşlerinden Kasıt bu ayet kelimedir. kerimedir kema umirse Emrolunduğun gibi ne ol? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte Allah Azze ve Celle ve Resulü İslam'ı tanımlarken insanın imanıyla beraber dost doğru olmasını söylüyor. Zaten ihdine sıratel müstakim diyoruz ya biz Allah Azze ve Celle'ye. Bizi dost doğru olan yola hidayet et diyoruz. İslam'ın kendisi zaten dost doğrudur. İslam'ın içerisinde bir eğrilik, bir yamukluk bulmak söz konusu değildir. Aynı şekilde nasıl İslam böyleyse nasıl insan ee, günde en az 17 defa Allah Azze ve Celle'den bunu Fatiha'da talep ediyorsa Kendisini dost doğru yola iletmesini talep ediyorsa Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bizden dilimizle talep ettiğimiz gibi Halimizle de duruşumuzla tavrımızla da dost doğru olmayı bizden istiyor Allah Azze ve Celle O da nedir? Ee, bu hadis-i şerifte olduğu gibi Amentu billah de Allah'a iman ettim de ondan sonra da ne yap? Ondan sonra da dost doğru ol diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e bu hadisin Tilmizideki rivayetinde pe, sahabeyle bu konuşma geçtikten sonra Tilmizide aynı hadisi bu şekilde rivayet ettikten sonra şu ziyadeyi yapıyor. Sahabe orada soruyor, peki ya Resulallah diyor, bana benim için en çok korktuğunuz şey nedir? Peygamberimiz kendi dilini tutuyor, işte budur diyor. Yani dilini tutuyor, budur diyor. Bu da bize şunu da gösteriyor aynı zamanda. İstikametle dil arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Yani insanın dilini kullandığı ortam, insanın dilini kullandığı mecal ve insanın istikamet bulmasındaki nedir? İnsanın istikamet bulmasındaki bağlantıyı gösteriyor. Bu bağlantıda nedir arkadaşlar? Biz daha önce de demiştik ki kişinin organlarıyla yapmış olduğu her amel ya kalbe hayır tohumları eker ve o kalbin nurlandırır veyahut da kişinin herhangi bir organıyla yaptığı bir amel kalbe siyah bir nokta koyup kalbin masiyet karanlığıyla ne yapar Karartır. Dil de insanın en çok kullandığı yer olduğu için Dil insan en çok günlük hayatında en çok kullandığı yer olduğundan dolayı belki dil insanın cennete gidebilmesinde, istikamet bulabilmesinde kalbinin nurlanabilmesinde en etkili olan yani hepsiyle en çok bağlantısı olan nedir? En çok bağlantısı olan şey e, dildir. Ondan dolayı da İslam dini ne yapıyor? Ondan dolayı da İslam dili dine dile veyahut da diyelim bu kadar ehemmiyet veriyor. Devam edelim bakayım. İslam'da hangi işlerin daha faziletli olduğu meselesi Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi davranış modeli daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedirmen ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerifte, önümüzdeki bu hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatu vesselam adamın biri İslam'da en hayırlı İslam hangisidir diyor. En hayırlı İslam'dan kasıt Yazan'ın parantez içinde belirttiği gibi hangi model, hangi davranış, hangi özellik, hangi ahlak İslam'da daha hayırlıdır diyor. Ve Peygamberimiz kendisine böyle cevap veriyor. Şimdi başka hadislere baktığınız zaman, hadisin metnine geçmeden önce. Mesela en hayırlı amel nedir ya Resulallah diye sorulduğu zaman vaktinde kılınan namazdır diyor. Başka biri sorduğu zaman ilk başta diyor en hayırlı amel anne ve babana ne yapmandır? İyilik yapmandır. Başka biri e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu zaman kendisine en hayırlı şey veya da bir vasiyet istediği zaman Peygamberimiz adamak kızma diyor mesela. Şimdi bunları nasıl toplayacağız? Yani bunlar hepsine de en hayırlı. Mesela en hayırlı İslam hangisidir deniliyor başka bir yerde. İnsanların kendi elinden ve dilinden elin o, emin olduğu İslam'dır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi böyle olunca da e, ne yapmak lazım? E, bir düşünmek lazım. Niye böyle? Cevap olarak ne diyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına gelen insanların haline ve durumuna göre onlara ne yapardı? Onlara en hayırlı olan şeyleri öğretirdi. Yoksa bir habe en hayırlıdır dediği başka bir en hayır daha hayırlıdır değil. Aslında hepsi hayırlıdır, hepsi İslam'dandır. Fakat kendisine nasihatte bulunduğu sahabenin ya bu noktada bir sıkıntısı olduğundan dolayı, yani birçok İslam'ın emrini yerine getiriyor da bu noktada bir sıkıntısı olduğundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ee, ona bunu öğretiyor. Veyahut da belki de o toplumda bir başkası vardır. Onun bu noktada bir eksiği vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? O adamın eksiğini gidermek için bunu söylüyor. Ee, bu da nedir? Bu da davetçide bulunması gereken özelliklerden bir tanesidir. Yani kendisine gelen uyumayın. Uyanlar da dışarıya çıksınlar. Kendisine gelen insanların halini gözetmesi, kendisine gelen insanların veya bulunduğu, oturduğu, konuştuğu ortamın halini gözeterekten o ortama göre ne yapmasıdır? O ortama göre e, insanlara e, davranmasıdır. Bu da davetçide bulunması gereken özelliklerden bir tanesidir. Daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, bu gelen adama insanlara yemek yedirmendir diyor. Ve tanıdığın ve tanımadığın insanlara da ne yapmandır? Tanıdığın ve tanımadığın insanlara da selam vermendir. Şimdi e, Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman, İki tane farklı iş birbirini tanımayan toplumu birbirine kardeş yaptığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sürekli bazı şeyler zikrederek insanların arasındaki kardeşlik duygularını ne yapmak istiyor pekiştirmek istiyor. Bu hadis de onlardan bir tanesidir. Yine mesela Müslüm'de bir hadiste diyor siz iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de iman edemezsiniz. Size birbirinizi yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet ya Resulallah diyorlar. O da kendi aranızda selamı yayınız diyor mesela. Kendi aranızda tabi. Kendi aranızda ne yapınız? Kendi aranızda selamı yayınız diyor. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye mesela geldiği zaman insanların içerisine insanlara hediyeleşmeyi emrediyor. Tehaddu tehabbev diyor. Hediyeleşin birbirinizi seversiniz diyor. Zayıf olan bir rivayette, فَإِنَّ الْهَد۪يَّةَ تَسَلُّوا الْسَخ۪يمَ Çünkü hediye, kalbinizdeki kini alır diyor. Peygamberimiz insanlara hediye veriyor, insanlardan hediye kabul ediyor. Başka bir rivayette, sahabeyi ayrı ayrı yemek yemekten alıkoyuyor, birbirinizle beraber oturun ne yapın diyor? Birbirinizle oturun ye beraber yemek yiyin. Başka bir rivayette sahabeyi birbirinden kira parası almamaya birbirine kendi hayrına kendi tarlasını vermeyi mesela peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ee, peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli müslümanları şeye davet ediyor. E, camiye, camiye gelmemenin, camide namaz kılmamanın tehlikesine, onların evlerini başlarına yıkmak istediğine peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat çekiyor. Medine'ye geldikten sonra söylenen ve yapılan eylemlere baktığınız zaman Bunların hepsi nedir? İslam toplumu arasındaki kardeşliğin ve binanın daha da kuvvetlenmesi için Peygamberimizin yaptığı bir takım fiiller var. Bunlardan biri de nedir? Kişiye yemek yedirmektir. Hatta mesela bizim kendi toplumumuzlara ne diyorlar? Bir e, fincan kahvenin 40 yıl katılı vardır diye. Yemek de aynı şekilde böyledir. İnsanın kardeşine yedirmiş olduğu yemek gerçekten karşıdakinin kalbinin çok derinliklerinde tesir edebiliyor. Arada bir sevgi peyda edebiliyor. Aynı şekilde nedir? Aynı şekilde selam da böyledir. Zaten cennet ehli olan insanların özelliklerinden biri de nedir? Onlar e, kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih edenler. Onlar açlık durumunda oldukları halde miskini ve yoksulu yedirenler, miskini, miskini ve yoksulu geri çevirmeyenlerdir. Cehennem ehlinin özellikleri nelerdir? Veyahut da din günlüğü yalanlayanların özellikleri nelerdir? Yoksul ve fakir kendilerine geldiği zaman bunu geri çevirenler veya Allah isteseydi onları doyururdu diyen insanlar, bu da nedir? Bu da müşriklerin vasıflarından bir tanesidir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Müslümanların kendi arasında İslam'ın bu güzel hasletleriyle mutlaka özelliklenmeleri lazımdır. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu ve bu hadisi söyleyen, ee, bu hadisin söylendiği ortama gerçekten dikkat etmek lazım. Yani bu hadis mesela Mekke, bu ve benzeri hadisler Mekke'de söylemiyor. Özellikle selamın yayılmasına e, dair, yani selamın kendi aramızda yayılmasına dair bu tür hadisler nerede söyleniyor? Bu tür hadisler Medine'de toplumun Müslüman ve İslam toplumu olduğu yerlerde söyleniyor. Yoksa e, bizim yaşadığımız e, gibi şirk toplumunda veya cahiliye toplumunda yaşayan insanlar e, bu hadise muhatap değillerdir. Çünkü e, selam kimlere verilir? Selamın ahkamı e, kimlere selam verilir? Nasıl? Selam cumhur-i ulemanın yanında sadece kimlere verilir? Selam cumhur-i ulemanın yanında sadece Müslümanlara verilir. Yani kafirlere kesinlikle başlangıç olarak cumhur-i ulemanın yanında veya müşrik olan insanlara veya ehli kitap olan insanlara selam verilmez e, deniyor. Fakat bir e, alimlerin içerisinde mesela Süfyan İbni Uyeyni olsun, Taberi olsun, ondan sonra İmam Kurtubi olsun, ve benzeri bazı alimler kafirlere de selam verilebileceğini söylüyorlar. bunların delilleri nedir? Bunların delilleri İbrahim Aleyhisselam'ın babasına selamun aleyke, esteğfiruleke rabbi. Senin üzerine selam olsun. Ben Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. ayetinde Hazreti İbrahim babasına ne yapıyor? Selam veriyor. Veya Müslümanlar veza hata ve humul cahiluna halu selamâ. İbadur Rahman, Rahman'ın kulları dediği ve övdüğü insanlar için Cahiller onlara muhatap olduğu zaman, onlar selam sizin üzerinize olsun derler ve dönerler, giderler diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Aynı zamanda Peygamber aleyhisselatü vesselam içerisinde Yahudi müşrik, ondan sonra münafıkların olduğu bir topluluğa selam vermiştir e diyorlar. Bunlar bundan dolayı ne yapılabilir? Kafire de başlangıç olarak selam verilebilir diyorlar. O işte Peygamberimizin onlara siz selam vermeyin ilk başta dediği Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyin. Onları gördüğünüz zaman yolun dar olan kısmına itin dediği hadis-i şerifi ise bunlar nasıl anlıyorlar? Diyorlar ki bir ihtiyacın olmadığı zaman yani hiçbir gerekçe yok mesela sen adama tutup selam veriyorsun. Neh yedilen budur diyorlar yoksa işte insanın komşu olduğu İnsanın arkadaş olduğu, insanın beraber yaşadığı kafirlere, insanın, ya da insanın mesela alışveriş yaptığı kafire selam vermesinde bir beis yoktur diyorlar bu alimler. İbn-i Mesud'dan getiriyorlar mesela. i̇bn Mesud da kafirlere selam veriyor. Kendisine sorulduğu zaman i̇bn Abbas diyor, yani yolda kendisiyle arkadaşlık yapan birine, yol arkadaşına selam veriyor. Yol, yol hakkıdır diyor bu yani. Hani arkadaşlık hakkıdır diyor. Ve bu şekilde selam veriyor. Ee, Allahu alem tabi, cumhurun görüşü ama nedir? Ee, cumhur'un görüşü kesinlikle bu ayetlerde geçen selamdan kasıt. Şimdi selam iki kısımdır. Birbirine selamın aleyküm dersin, Allah'ın selamını gönderirsin. Bir de adamdan ben senden beriyim manasında. Hani senden kurtuluyorum artık eyvallah manasında selam. Alimler diyorlar ki bu selam bu selamdır. Yani ikinci selamdır. Selamlama bizim dinde anladığımız selamlama değil de cumhur ulema diyor. Yani hani hadi eyvallah gibi yani takmıyorum seni senden beriyim manasında ve Arap lugatında da vardır bu yani. Bu manadaki selamdır diyorlar. İki böyle böyle olsa bu eski milletlerindir diyorlar. Bizim şeriatımız bunu ne yapmıştır? Bizim şeriatımız bunu kaldırmıştır. Bundan dolayı ne yapmamak lazım? Bundan dolayı selam vermemek lazım. İki tarafında ve bu selam bu ümmete hastır diye bir hadis getiriyorlar. Yani selamın bu ümmete hast olduğu cennet ehline ait olduğuna dair bir hadis-i şerif getiriyorlar. E şimdi biz e, böyle baktığımız zaman Gerçekten normal şartlarda insanın selam vermemesi lazım. Ama diyelim işte bu alimlerin dediği gibi eğer bir ihtiyaç peyda olmuşsa Peygamber aleyhissalatü vesselam da Medine'de yaşadığı mesela e, ortamın içerisinde Yahudiler, işte müşrikler ve Müslümanlar, münafıklar bulunmasına rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Selam veriyor. Yani çok büyük bir zaruret olmasa insan selam vermez ama diyelim bu tür bir sıkıntı söz konusu oluyorsa e, insan da selam vermesi gerekiyorsa bu alimlerin işte fetvasına ve delillerine uyarak da kişi ne yapar? En azından selam verir. Okuyalım mı? Yeter mi? Ben yani şu son hadisi de okuyayım. Abdullah İbn-i Az İbn radiyallahu <gülüyor> anh'ten rivayet edilmiştir. Bir adam da sınlar, sallallahu aleyhi ve selleme Hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Peygamber aleyhisselam başka bir rivayette de e, ne yapıyor? Müslümanı tanımlarken Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emniyette olduğu insandır diyor. Burada da hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sorulan soruya e, elinden ve dilinden emin olunan Müslüman daha hayırlıdır. Çünkü genelde insanın eziyet verebileceği, insanın emniyetini çürütebileceği yer kişinin eli ve dilidir. Eliyle insanlara zarar verir ve diliyle insanlara zarar verir. Yine bu da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözün özüyle gönderildiğinin delilidir. Birçok şeyi zikredip, birçok şeyin nehyetmekten ziyade Peygamberimiz birçok şeyin kendisiyle yapıldığı el ve dili ne yapıyor? El ve dili e, zikrediyor ve insanların bu noktada kendisinden emin olduğu insan, Müslümandır veya Müslümanların en hayırlısıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabii bu olmadığı zaman kişi İslam dininden çıkmaz. Yani bu vasıfla vasıflanmadığı zaman kişi İslam dininden çıkmaz. Ama vacip olan imana zarar verdiğinden dolayı cennete girişine bunu yapar. Cennete girişine direkt etki eder. Aynı şekilde arkadaşlar İslam cemaatinin veya İslam toplumunun oluşabilmesi için de ne lazımdır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yol göstermelerine dikkat etmek lazımdır. Eğer biz elimizi ve dilimizi kendimiz önce korursak, kendimiz kendi elimizden ve dilimizden emniyette olmayı öğrenirsek, başkaları da bizim elimizden ve dilimizden emniyette olur. Kendi elinden ve dilinden kendi emniyette olmayan insan, yani eline ve diline sahip olamayıp da elinin ve dilinin yaptığı günahlardan kıyamet gününde ceza çekecek olan insan, başkalarını emniyette kılması mümkün değildir. Çünkü kendisi önce kendini ne yapamamıştır? kendisi önce kendini yani Allah'ın kendi üzerinde olduğu hakkına riayet etmediğinden dolayı başkalarının Müslüman kardeşlerinin kendi üzerindeki hakkına hiç, hiç riayet etmez. Ondan dolayı bu tür şeyleri yapabilmek için önce Allah Azze ve Celle'nin hakkını veya bizim üzerimizde olan hakkına riayet etmemiz lazım ki daha sonra başkalarının bizim üzerimizdeki hakkına ne yapabilelim? Başkalarının bizim üzerimizdeki hakkına riayet edebilelim. Ve bu şekilde İslam toplumu da ne olsun? İslam toplumu da birbirinden emin ve emniyette olsun. Tabi mesela diyelim dilinden emin olma noktasında ve elinden emin olma noktasında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Herkesin malını, dinini, arzını koruma altına almıştır. Kişilerin el ve dille buna vereceği zarar ya kesmeyle, ya sopayla, ya rejmetmeyle Allah Azze ve Celle ne yapıyor? E, kişilerin el ve dilleriyle başkalarına verdikleri zararları bu şekilde ölüyor. Önlemekle beraber, yani caydırıcı e, uygulamalar getirmekle beraber aynı zamanda bizi ikşad ediyor. Yani İslam'ın bu olduğunu, insanların kendi, elinden ve dilinden emniyette olduğunu e, bize Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bildiriyor. Buna da dikkat etmek e, lazımdır. İnşallah bir kalan dersimizde, kalan bölümden devam ederiz. Ve ahiruz da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin.